Hazreti Hubeyb Şiirler Necati Aykan, Ahmet Mercan Besteler Taner Yüncüol. Senaryo ve yönetim Ahmet Mercan ...öndeki adam o olmalı. Halit bin Süfyan Nübeyr Hüzeyli. And olsun Allah Resulü doğru buyurmuş. Tıpkı şeytan gibi. Selam sana Huzalların şerefli önderi. Kimsin sen? Senin Muhammed için ordu toplamakta olduğunu duyan ve... ...bu şerefli işte senin yanında olmaya koşan... ...Huzalı Araplardan biriyim. Evet... Kavmine bozgunculuk getiren o adam için ordu hazırlamaktayım. Muhammed bunu fazlasıyla hak etti. O bizi atalarımızdan ayırdı. Onların akıllarıyla alay etti. Kavmini paramparça etti. Ey huzağalı kardeş, Gel, gel çadırma gidelim. Bu gördüğün çadırların hepsi kavmime aittir. Kavmimde herkes benim emrime can atarak koşar. Latin onların içinde bile Muhammedle çarpışmayı bu kadar sevimli gösteren olmamıştır. Onun gelişiyle köleler efendi oldu. Kadınlar şımarıp duracak kadar haklar elde ettiler. Baba ile oğul arasında açıldı. Kavme bela taşıyan bu adamın hakkı kılıçla verilmelidir. Huzalı kardeş, gecenin bu saatinde ümitle geldin. Atalarının dini için çadırlarımıza kılıç kuşanmayı önerdim. Cesaretimize yol gösterip, kılıçlarımıza sevinç kırıltıları düşürdün. Çöl kartalları gibi savaşanlar içinde, ganimetler içinde güzellerden olacaksın. Siz sadece cesur bir reis değil, iyi bir şairsiniz de. Niye birden bir ayağa kalktın? Al bakalım! <gülüyor> ben Uneyse'nin oğluyum. Al bu şerefli darbeyi, o Muhammed peygamberim. Hanif müşriflikten uzak pak dini adına. Koşun Süfyan öldürüldü. Yabancının işi bu. Bakalım, çabuk olun. Çabuk her tarafa geçiyoruz. Şu tarafa koşun. Tamam. Ey Yunus, kılıcının yanından eksik etmediğin bu asa nedir? Bu Allah Resulü'nün bana verip ve yanımdan ayırmamamı emrettiği ki asadır. Hmm. Demek onun için elinden hiç bırakmıyorsun. Bu kıymetli hediyeye nasıl kavuştun? Allah Resulü için alçak iftiralar uydurup Müslümanlara saldırmak için hazırlanan... ...Halit bin Nübeyül Huzeyl'i gebertip geldiğimde Allah Resulü beni bu asa ile ödüllendirdi. İyi de sen onu tanımıyordun ki. Nasıl buldun onu? Onun azgınlık haberleri Medine'ye ulaşınca... ...Allah Resulü beni çağırdı. Onu gebertmeyi başarıp başaramayacağımı sordu. Ben de bu tam bana göre bir iştir. Ey Allah'ın Resulü! Fakat onu tanımıyorum dedim. Allah Resulü... ...onu gördüğüm zaman... ...şeytanı görmüş gibi olursun diyerek onu tarif etti. Sonra? Allah Resulü'nden... Kendi aleyhinde konuşmak için izin istedim. Bunu nasıl istedim? Bu başka türlü yapılmaz. Siyasettir bu. Allah Resulü bana izin verdi. İzin alır almaz yola çıktım. Huza kabilesine ulaşmadan akşam namazını kıldım. Çadırlara yaklaştığımda asasıyla kumları yırtarak yürüyen iğrenç bir yüzle karşılaştım. İçimden tam Allah Resulünün tarifi dedim. ...ona Muhammed'e karşı başlattığı savaş için yardıma geldiğimi söyledim. Çok sevindi. Allah'ın sevgilisini kötüleyen sözleri sıralayınca... ...sevinçten uçuyordu. Neler söyleyebildin peygamberimiz için? O sözler dilin ucuyla ve ancak öyle yerlerde söylenebilir. Şimdi söyleyemem. Peki ellerinden nasıl kurtuldun? İblisin elçisi öyle mutlu olmuştu ki... ...beni çadırına götürdü. Havada iyice kararmıştı. Birden kılıcımı çektim... İşini bitirip karanlığa karıştım. Geceleri yol alıp gündüzleri dağlara sığındım. Mağaralarda saklanıp günlerce ot yedim. Huzalılar saklandığım mağaranın kapısına kadar geldiler. Ee. Allah Resulü ve Ebu Bekir'i koruyan örümcek... ...Allah'ın lütfuyla beni de korudu. Çok hayırlı bir iş başardın Uleyhis. Bu asada sana yakışan kıymetli bir armağandır. Bu asanın alameti nedir diye sordular bana. Ben de gidip sordum Allah'ın sevgilisine... Ey Allah'ın Resulü, bu asanın alameti nedir? Buyurdu ki, o asa kıyamet günü seninle aramızda bir alamettir. O gün ona dayanırsın. O çetin günde dayanak bulan insanların sayısı pek azdır. kadar ...bundan daha güzel bir teklifle karşılaşmadım. Haklısın. Bihan oğullarının bu kadar zeki olacakları aklıma gelmezdi. Biz her zaman akıllıyızdır. Bu ortaklık sayesinde... ...Adal ve Kare kabileleriyle dostluğumuz ilerleyecek. Düşünsenize... ...hem Bedir'in intikamını... ...hem yüzlerce altın fidye almış olacağız. Muhammed'in yenildiğini göreyim yeter. Altınlarda gözüm yok. Sen payını bana verirsin. Ben ikisini de istiyorum. İyi de... ...ya şüphelenirlerse? Şüpheleneceklerini zannetmem... Medine'ye vardığınızda Muhammed'den size İslam'ı öğretecek... ...ve zekatınızı toplayacak bir heyet isteyeceksiniz. Teklifinizi kabul ettirip heyetle birlikte yola çıkın. Kureyşliler bu iyiliğimizi karşılıksız bırakmazlar herhalde. Siz ne diyorsunuz? Mekke intikam şiirleriyle çalkalanıyor. Bedir'de yakınlarını kaybedenler... ...Lata, Uzza'ya adaka diyorlar. Her için en az yüz altın hesap edin. O halde heyet ne kadar kalabalık olursa... Çağrımız o kadar artacak demektir. <gülüyor> Tabii. Hele bir de Bedir'in azıllarından yola çıkarabilirseniz, öldürdüğü her savaşçının ailesinden ayrı ayrı fidye alırsın. O zaman hemen yola çıkalım. Dur acele etme. Hele bir konuşalım. Buluşma yerini ve zamanını kararlaştırmadan hemen nereye gidiyorsun? Evet. Önce planımızı yapmalıyız. Şimdi şurası Medine. Yola çıktınız, şurada yol ayrımına geldiniz. Şüphelenmemeleri için yol tercihini onlara bırakın. İşaret için Medine hurmasının çekirdeğini gittiğiniz yola bırakın yeter. Ben bu yolu çok iyi bilirim. Raci suyu başında mola verilmeden geçilmez. Bugün hazırlıkları bitirip yarın erkenden yola çıkalım. Lihyan oğulları, ortaklığınızdan memnun kalmak isteriz. Göreceksiniz bu ortaklıktan iki tarafta memnun kalacaktır. Aa işte geliyor Ne oldu Asım nerede kaldın Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet geldi Ee ne istiyorlar Müslüman olmak istiyorlar Bunun için kabilelerine İslam'ı anlatacak bir heyet istediler Peki Resulullah ne buyurdu Allah Resulü beni onun için çağırdı. Hazır o bölgeye gitmişken bu görevi de yerine getirmemizi istedi Tabi iyi olur İnsanları hakka çağırmaktan daha güzel bir iş var mı ben tam anlayamadım. Önce hangisini yapacağız? Değişen bir şey yok. İlk görevimiz Bedir'den sonra Kureyş'in durumunu öğrenmek. Bir savaş hazırlığı olup olmadığını araştırıp Medine'ye bildirmek. Bunlar yapılırken bir yandan da Adal ve Kare kabilelerine İslam'ı tebliğ edeceğiz. Evet aynen Zeyd bin anladığı gibi. O zaman ne bekliyoruz hemen yola çıkalım. Gelen heyet bizimle dönmek istiyor. Şimdi gelirler. Onları beklerken hazırlıkları bir kez daha kontrol edelim. Hepimiz hazırız. Atlarımız yola çıkmak için sabırsızlanıyor. İşte onlar da geliyor. Eğer dinlendinizse yola çıkabiliriz. Biz hazırız. Biz de hazırız. Hepiniz bu kadar mısınız? Tam on kişiyiz yetmez mi? Ee, daha kalabalık olsanız daha çok insana ulaşma fırsatı bulurdunuz öyle değil mi? On kişi az değildir. Yol boyunca bize tabi olacaksınız. Medine sınırını geçince geceleri yol alıp gündüzleri dağlara çekileceğiz. İsterseniz önce bir tanışalım. Daha birbirimizin ismini bile bilmiyoruz. Evet haklısınız. Benim ismim Asım bin Sabit. Ya öyle mi? Ne oldu? Yani Bedir'deki kahramanlıklarınızı dinler dururduk. Demek o sizsiniz. Bu Merset bin Merset. Halit bin Bükeyr, Hübeyt bin Aliye. Demek o meşhur Hübeyt sizsiniz. Zeyd bin Desine, Abdullah bin Tarık, bu da Muaddi bin Hübeyt. Diğer üç arkadaşımızı şehrin çıkışında alacağız. Bedir kahramanlarıyla yolculuk etmek, onları konuk etmek bize şeref verecektir. ...o adamların aralarındaki fısıldaşmaları hiç hoşuma gitmiyor. Benim de dikkatimi çekti. Devamlı ayak sürümekteler. Sanki arkadan birilerinin gelmesini bekliyorlar. Yoldan sıfıp tırmanalım mı? Ne dersin? İyi olur. Tavırlarını da anlamış oluruz. Dağa tırmanıyoruz. Geceyi orada geçireceğiz. Beni izleyin. Atların da tırmanacak gücü kalmadı. Öyle gidersek bir ayda yerimize varamayız. Demek gücü kalmadı atların. Ya geri kalıp bize yetişecek adamınız... Onun atı nasıl yetişecek bize? Atı yorulmuş olacak ki hala görülmedi. Bir bana arkaya bak geliyorlar. Arkaya baksana. Toz bulutu kabartarak gelenlerin iyilik getirdiklerini tahmin etmiyorum. Sürün atlarınızı dağın silasına doğru. Bu bir ihanettir. Kureyş'in kemikçileri. Dizginlerini geriye çevirip ortaklarına katılıyorlar. Dağların bir faydası olmaz size. Söz veriyoruz. Yarımıza inerseniz sizi öldürmeyeceğiz. Size güvenmiyoruz. Sizin üzerinizden biraz fide koparmak istiyoruz. Hepsi bu. Allah halimizi Resulüne bildir. Allah'ı müşriklerin ne inandıklarına, ede sözlerine inanırız. İhanetle aranız iyidir sizin. Himayemiz kılıçlarımızdan iyidir. Düşlük himayesi kabul etlenekle Rabbine sözüm var. ...oklarınızı hazırlayın. Hazırız. Atlarını daha sürmeye başladılar. Oklarınıza hesaplı kullanın. Yaklaştıklarında kılıçlarımıza davranırız. Yaklaşın. Yaklaşın yedi ok var yanımda. Yedi kişinin anası ağlamaya hazırlansın. Ok al. Ölüm hak... ...hayat boş ve geçicidir. Yazılanın hepsi başa gelicidir. İnsanlar... ...er geç Allah'a rucu edicidir. Eğer sizinle çarpışmazsam... Anam beni kaybedip arkamdan ağlasın. Aktarım bitti. Benim de. Mızrak ve kılıçlarınızı hazırlayın. Kılıçlarımız kırılana, can bedenden ayrılana dek hücum! <Gülüyor> Mızrak kırıldı atım. ...kellen için alacağım altınlar başımı döndürüyor. Allah'ım. Senin dinin uğruna savaştığımızı biliyorsun. Cesedimi müşriklerden koru. Ne o? Sesin çıkmıyor. He he. Başını bir yere mi sakladın? Sıra da. İşte kınını kırıyorum. Kılıcım ve ben dönüş kapılarını kapattık. Hadi öyleyse. Al bakalım altın hayaliyle dönen başının hakkını. Kubeyit de burada. Bedir'de fiyatı yükselenler hep burada. Diğerleri öldü. Yakalayın şunları. Asıma! Asıma! Allahu Ekber! Asım! Biz'e kış tam beter senden ayrılık, yollarda kar gibi duru beyazlık, onlar yüzünü güldü, güldü sana. Dallarda kar gibi duru beyazlık, onlar yüzünü güldü, güldü sana. Sence sağ kalan bu üç kişi mi... ...yoksa yerde yatan yedi kelle mi daha fazla eder? Asım'ın kellesini ve Hudeybi bana bırakın. Gerisi sizin olsun. Olur mu? Herkes eşit pay alacak. Bırakın şimdi bunları. Hele bir Mekke'ye varalım, gerisi kolay. Size teslim olun dedik. Böyle iyi mi oldu? Karşı koymasaydınız... ...arkadaşlarınız yerde cansız uzanmış olmazdı. Korkaklara esir düşmekten iyidir yere uzanmak. Nerede? Asım bir nerede? Asım bin Sabit'in cesedi nerede? İşte şurada. Sübhafe kana. Ağrıların son bulsun. Sana iki oğlunu Belir'de bırakan Azm'ın başında kucağında bulacaksın. Tabii karşılığını da hazırla. Ölü bile rahat bırakmayan aşağılık yaratıklar. Ellerini çözdü. Kaçırmayın. Taşlayın! Taşlayın! Başına atın. Başına atın. Tarık. Allah birber. Bekle Abdullah Tarık. Bizi de bekle. Alın şahısımın gidelim buradan. Ah, bırakın peşimi. Bırakın peşimi. Ne oldu? Nereye kaçıyorsunuz? <gülüyor> Ölüden mi kaçıyorsunuz korkaklar? Görmüyor musun başındaki arı yumağını? Ah gözüm. Alın. Alın şunları her yanımsız diyor. Yardım edin. Çekin iğneleri. Ben böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Neyse. Toparlanın gidiyoruz. Yağmur yağınca arılar da gider. İki kişi gelir alır emayeti. O Yiğit şehidin başı hiçbir zaman sizin olmayacak. Niyeymiş o? Rabbim onun duasını kabul etti. Cesedini müşriklerden koruyacaktır. Ama bunu Allah düşmanları anlayamaz. <gülüyor> Ben beter senden ayrılık Damlarda kar gibi duru beyazlık Onlar yüklü güldü, güldü sanarız Damlarda kar gibi duru beyazlık Güzelmiş güzel. Biz de renkler sünce iner çabuk gibi renkler nece nece yapraklar dökülür mevsim dönünce biz seni hatırlar seni anar yapraklar dökülür mevsim dönünce biz seni hatırlar seni anar Halkı, Muhammed'e intikam ateşiyle tutuşan Kureyş, dinleyin, sevinçli haberler duyacaksınız bizden. Sizi tanımıyoruz. Kimsiniz siz? Biz, Rihyan oğulları. Adal ve Kare kabilesiyle birlikte Kureyş'i sevindirecek bir iş başardık. Neymiş o söylemeye kıyamadığınız haber? Bedir'de savaşçılarınızı öldüren sekiz kişiyi, at babalar sevesin diye raci suyu başında kumlara serili bıraktı. Evet, evet. Durun durun durun daha bitmedi Şu elleri bağlı iki kişiyle size getirdik Bunların kim olduğunu merak etmiyor musunuz? Kim bunlar? İsimleri ne? Şu gördüğünüz Hubeyp Yanındaki ise Zeyd bin desinle Bu amcamı öldüren Hubeyptir Onu ben istiyorum Karşılığını verdin de o senindir Zeyd'i de ben istiyorum O da senin olacak Hümeyye bin Halef'in oğlu Babanın öcünü almış olacaksın Ey sevinçli haberler getiren adam İki oğlunu Bedir'de bırakan kadına Sevinçli haberin yok mu Ağıtların son bulsun sülafe kadın Asım'ın başı birazdan Kucağında olacak Adamların neredeyse gelmek üzeredir Acılarımı azaltan yabancı Bunun karşılığını fazlasıyla alacaksın Açılın Açılın yol verin Getirdiniz mi Nerede Asım'ın başı? Her yeri aradık yok. Yok ne demek? Etrafa iyice baktınız mı? Her tarafı aradık yok. Uçmadı ya koskoca ceset. Yoksa yerini mi şaşırdınız? Yeri elimizde koymuş gibi bulduk. Ama koca gövde yok. Ancak sel almış gitmiş olabilir. Başka ne olabilir? Ne olabilir? ...yaptıklarına ne kadar pişmansın değil mi? Hayır... ...pişman değilim... ...biz er meydanında çarpıştık... ...bugün olsun yine çarpışırım... ...bugün elimdesin... ...dua et haram aylardayız... ...haram aylar bitene kadar burada bağlı kalacaksın... ...ama hiç şüphen olmasın... ...ikramda kusurum olmayacak... ...amcamın acısının konuğusun... ...ölmeyecek kadar... ...dar ağacına yürüyebilecek kadar gücün kalacak... ...her gün pişmanlık dolu şiirler okuyacaksın bana... Ey topluluğun ortasındaki Şahin. Uyu yumuşak pırıl pırıl olan. Bedir'de yiğit ve atılgan. Seni şiirleriyle öven Hasan bin Sabit gelip kurtarsın seni. Kurtuluşun ne olduğunu müşrikler nereden bilsin? Kurtuluş sizi yok etmektir. Hem de tek kişi bırakmadan. Neden? Bir de nedenmiş diye soruyor. Sizden daha büyük düşmanımız olmadı bizim. Olmayacak da. Söyle! Söyle. Söyle. ...pişman olduğunu söyle. Biz sizin hurma bahçelerinize mi göz dikmiştik? Ne bileyim ben. Biz bir kamin kan davası yüzünden mi sizinle savaştık? Yoksa... ...yoksa başka bir çıkarımız mı vardı? Bizim putlarımıza düşman oldunuz. Söylesene ne mi? yaptılar size ha? Ne yaptılar <gülüyor> size? Biz de onu söylüyoruz. Hiçbir şey yapamazlar. Ne size ne de bize. Ne bir iyilik ne de bir kötülük yapamazlar. Onları kendinize siper edip... İstediğiniz zulümleri durdurmak, insanları köleleştiren tutkulardan kurtarmak istedik. Öyle mi? Al öyleyse. Oh. Al! Ta, al! Çözdüler ya. Bak bıçak bile verdiler bana. Niye verdiler onu sana? Tırnaklarımı kesiyorum. Öldürülmeden önce tutuklunun son istekleri yerine getirilir. Seni öldürmeye mi götürecekler? Hı hı. Evin etrafındaki adamlar onun için mi gelmiş? Herhalde. Ama sen ölümden korkmuyorsun. Korkmuyorum. Niye? Çünkü gideceğim yer buradan çok daha güzel. Seni öldürmeseler olmaz mı? Demek ki olmaz ben onların düşmanıyım. Babam da senin düşmanın mı? Evet. Niye düşmansınız? Dost olun onlar da seni öldürmesin. Bu halde dost olamayız. Neden? Nasıl anlatsam sana? Biz eskiden yani babanın düşman olduğu Muhammed'e peygamberlik gelmeden önce... ...çocukları öldüren, zayıflara acı çektiren kötü insanlardık. Canımızın her istediğini yapar kimseye acımazdık. Sonra? Sonra... Peygamber bize Allah'ın emirlerini bildirdi. Biz de onlara uyduk ve mutlu olduk. Ee? Allah'ın emirlerini kabul etmeyip eski kötülüklerine devam edenler bize savaş açtılar. Biz de onlarla savaştık. Babam da onlardan değil mi? Evet onlardan. Peki sen onu yakalamış olsan öldürür müsün? Hayır. Peki ne yapardın? Onu yanlışlıktan kurtarmak için uzun uzun konuşurdum onunla. Ne anlatırdın ona? Ee, kuşları havada kim tutuyor? Hiç durmadan akan suları bize kim gönderiyor? Hurmalara bu kadar tatlı yapan kim diye sorardım ona. O da Allah derdi. O zaman her şeyi çok güzel yaratan Allah'ın bize gönderdiği kitaba... ...onun elçisine niye inanmıyorsun diye sorardım. Ne olur şimdi de söyle. Seni öldürmesinler. <Gülüyor> Faydası olmaz. Onları kapkara öfke kaplamış Güzellikleri duyacak kulakları kalmamış Ben de onlar gibi miyim? <gülüyor> sen onlardan değilsin yavrum Fakat büyüyünce onlar gibi olursan O zaman güzellikler senden de uzaklaşır Hadi sen gitsen iyi olur ararlar seni Hayır gitmeyeceğim Geçen sen bana üzüm verdin ya Hepsi şaşırdı Bunları nereden buldun diye birbirlerine baktılar Sonra babam anneme kızdı bu çocuğu bir daha o adamın yanına bırakma diye bağırdı. <gülüyor> Anlamıyorlar ki biz onları bile kurtarmaya çalışırken çocuklara kötülük yapabilir miyiz hiç? Çok güçlü olsam kapıdakileri yere serer seni kaçırırdı. <gülüyor> Güzel ya baba ona ne yapardık? Ona derdim ki Müslüman o, koca adamsın. Görmüyor musun onlar ne kadar iyi insanlar. Hem kendinize güveniyorsanız niye onlarla konuşamıyor hep tuzak kurmaya başvuruyorsunuz. Baban da sana inanırdı sanıyorsun. Vakit tamam. Sen sen yine mi buradasın? Çabuk annenin yanına. Baba ne olur onu öldürmeyin. O iyi bir insan. Annenin yanına dedim sana. Nasıl gelirsin bu adamın yanına? Seni öldürmesinden korkmuyor musun? He? Korkmuyorum. O benim arkadaşım. Biz Müslümanlar haksız yere cana kıymayız. Çünkü haksız yere birini öldürenin bütün insanlığı öldürdüğüne inanırız. Daracın sizin için hazırlanıyor. Sizden bundan başkasını beklemiyordum ki. Niye bu kadar seviniyorsun? <gülüyor> bir de bağışlanmayı bekle istersen. Zalimlerden ve zalimlerin ortaklarından bağışlanmak istemek ayrı bir zulümdür. Neden? Siz hakikate sırtınızı döndünüz. Kendinize cahiliye hayatıyla cehennem ödülü hazırlarken hakikat yolcularına daracından başka ödülünüz mü olur? İyi bildin. ...bu ödüle şanına uygun bir törenle kavuşacaksın. Zeyd bin desinle nerede? Ne yaptınız ona? Merak etme, o da burada ödülünü alacak. Biz haram aylara ve harame saygı gösterenlerdiniz. Bu yüzden bu kadar zorluğa katlanıp... ...darağacı sehpasını Mekke'nin dışına kuruyoruz. Ama görüyorsun, Mekke'den bu mutlu günü izlemeye gelen... ...çok sayıda izleyiciniz var. Heh! Arkadaşını getiriyorlar Hubeyb Zeyd Nasılsın kardeşim Allah sabrını arttırsın Bize düşen şehadet şerbetine Ona yakışır şekilde uzanmaktır Evet Hubeyb Biz niçin öldürüldüğümüzü biliyoruz Biz ölünce nereye gideceğimizi de biliyoruz Şehadet lütfunu Bizden esirgemeyen Rabbimize Hamdolsun Bu kadar sohbet yeter hadi bakalım Gel bakalım Zeyd Şehitlik sana kutlu olsun kardeşim. Sana da hübeyp. Sana da kardeşim. Durun. Öldürülmeden önce son bir isteğim olacak. Neymiş o? Namaz kılmak istiyorum. Peki, kıl bakalım. Durdur bana kah kahala. Ve Resulüme Sehbaları orta yerde İnkar isterler Benden isyan beklerler Dilimden Rabbine ve Resulüme Bu defa niye az namaz kıldın? Belki namazda onu öldüreceğimizden korktun Korkmak mı? Namazımı ölüm korkusundan uzattığımı düşünmeyecek olduğunuzu inansam... ...iki rekattan daha fazla namaz kılardım. Benim buluşma günümdür bugün. Rızası için savaştığım Rabbimin katına kabul edilme günümdür bugün. Bütün geçici kapıların kapanıp... ...hakikatin verilebilecek en büyük ödülle beni çağırdığı gün bugün. Bir de Mekkelilere bak. Senin öldürülmene sevinç narıları hazırlıyorlar. Sana karşı olmanın tadını yaşıyorlar bu kadar yetmez yeryüzü bir karıncaya yer bırakmayacak kadar insanla dolu olsa ve bu insanlar inancımdan dolayı bana gülüyor benimle alay ediyor olsa kılın kırkta biri kadar bir şüphe yaklaşamaz bana değil mi ki ben urvetül uskaya tutunmuşum değil mi ki Allah'ın düşmanlarının azabı benim elimle artıyor bugün benim için bir nevruz günüdür bu kara ruhlu suratların neşesi Bana haklı olduğumu bir kez daha Aykırmaktan başka neye yarar Yeter be konuşturmayın şunu Hadi çık bakalım Senpa'ya oradan rutuk katabilecek misin Bağlayın kollarını Yüzünü öteki tarafa çevirin Yüzümü Kabe'den çevirmekle Yüreğimi de mi çevireceğinizi sanıyorsunuz Allah her nereye dönerseniz Allah'ın rızası oradadır buyuruyor. Yeter ki o rıza'ya pazarlıksız teslim oluna. Arkadaşın öldürüldü. Sana sana bir şans veriyoruz. Tekrar atalarımızın dinine dön ve serbest ol. Yoksa şu ellerimiz raklı sabırsızlar, ızraklarını yavaş yavaş sana batırarak zevkten sarhoş olacaklar. Vallahi dönmem. Bütün dünyayı içindekilerle bana verseniz yine dönmem. Adam Aa, evet, canını kurtarmak istemiyorum Kesin kararlı. kararlı Ne istiyor bu adam Muhammed evinde sağ salim otururken Sen burada can pazarında çırpınıyorsun Kim bilir Onun senin yerinde Senin de onun yerinde olmasını ne kadar isterdim Benim evimde sağ salim oturmam karşılığında Onun ayağına diken bakmasına bile razı olmam Ben Muhammed kadar sevilen birini... ...ne gördüm ne de duydum. Senin aklın yok mu be adam? Dön de canını kurtar. Asla. Ne bekliyorsunuz? Bu akılsızın inadından vazgeçeceği yok. Mızraklarınızı yavaş yavaş kullanın. Ölümün tadını ağır ağır tatsın. Bükülmeyen inadının düğümleri çözülene kadar... ...ilerletin mızraklarınızı. Pişmanlık çığlığı yükselene kadar... ...durmayın. Allah'ım. Gördüğüm yüzler sana isyan bayrağı açmış karanlık yüzlerdir. Secdesiz alınlar sallanır karşımda. Sorumsuz kahkahalar. İnsan olmanın uzağında olanların yanındayım. Habibinin uzağında, müminlerin uzağındayım. Dostlarının secde izleriyle parlayan yüzlerine hasretim. Sana koşmamın sevincini. Selamımı ve özlemimi ulaştır onlara Allah'ım katında zorluk yoktur Bize yapılanı ulaştır Resulüne Zalimlerin idam sehbaları üzerine kurulu tahtları Resulünün avuçlarından dökülen zamanla yere yuvarlanacak Senin övgüne mazhar olmanın sarhoşluğunu yaşıyorum Ve bu hale sar ve kör bakanların haline acıyorum Vurun Delik deşik edin, ile birlikte ecele batırın onu. Vurun! Allah'u Ekber, Eşhedün, La ilahe illallah ve Her dilimden Anlam. Rabbime ve Resulüme Anlam. İn canım olsun feda, canım olsun feda. Resulün, canı sağ olsun. Resulün canı sağ olsun Ayağına bir tek diken batmasın Canım gereği canım olsun feda Benim canım olsun feda acı uzak olsun direkler bilmez gözleri yok göremezler ne yok bunların sevgiden söz edemes Bilemezler, bilemezler gözleri yok göremezler yürekleri yok bunlar sevgiden söz edemezler. Bilemezler bilemezler gözleri yok göremezler yürekleri yok bunların sevgiden söz edemezler. Bilemezler bilemezler. Every day, I'm so